Perişan efendim. Perişan efendim. Türkiye, radyoları, Türkiye, radyoları, Türkiye radyoları. Perişan Efendim. Türkiye radyolarının tek arkasoyu bir komedi programı Perişan Efendim. sevgiler, saygılar, rumetler, dinleyiciler. Önceki yıllarda darbe'nin postmodernliğini de en muhtirasını da yaşayan ülkemiz maalesef darbe söylentilerinden basını alamıyor. E, aslında doğrusu başını alamıyor diyeceksiniz ama e, basını alamıyor diyerek. Basına hafif bir epik gönderme esprisi yapıyoruz. Dileriz esprisi <gülüyor> anlaşılmıştır dinleyiciler. Ve biz dinleyiciler geçen programımızda son zamanlarda üst üste ortaya çıkan darbe planlarını konuşuyorduk. Neredeyse metrekareye 5 darbe planının düştüğü bu ortamda gerçekten... <gülüyor> e... Efendim... Ne? Tamam. Dinleyiciler ben daha... İnanın konuya girmeden elimize şu anda yeni bir e, son dakika darbe planı geçti. Ve yeni darbe planının adı da e, Avatar. E, Avatar darbe planı. Avatar darbe planına göre ayrıntıları bir yandan e, iletiyorum. E, Avatar'a göre e, ülke genelinde... E, efendim ya. Başka bir tane daha mı? Hayda ya. Tamam ver. Dinleyiciler olacak şeydir gerçekten bir darbe planı daha elime ulaştı şu anda Biri bitmeden ötesi başlıyor valla ne diyeceğim şaşırdım ve şimdi Ankara muhabirimiz Güneş'e bağlanacağız çünkü anladığım kadarıyla onun elinde de şu anda bir darbe planı var. Nasıvçiler gidi şurada ya. ya iki saatten bir burada başında bekliyorsun almayacağım kardeşim param ya. yok. <gülüyor> Alo Güneş'im. Al Alo Ömer'im. Ya Ömerciğim iki saatta beni burada bekletiyorsun beni soğukta ayazda ya. Bir bağlı arabadasın görüyorsun görüyorsun gündemiyorlar bir kardeşim ya. Allah Allah bir derbi o sen, sen herhangi bir darbe planı var mı sen onu söyle? Ee, evet, var Ömerciğim. Sen konuşurken elime Östaki Borusu adlı bir darbe planı daha geldi. Östaki Borusu. Evet, doğru duydun. Ee, hemen ayrıntıları vereyim. Ver. Ee, Östaki Borusu darbe planına göre önce darbe çocuklara sevdirilecek. Ve darbeyi çocuklara sevdirmek için çocuk masallarının isimleri değiştirilecek. Ee, şöyle olacak Ömerciğim. Nasıl olacak? Ee, hemen okuyorum belgeyle beraber. Ee, fareli Köy'ün Cuntacısı... Ee, Pamuk Prenses ve 7 Ergenekoncu, e, Ali Baba ve 40 İhtilacılar, <gülüyor> ekel olan muhtıra verirken ee, Haydi Asker'de gibi e, Efendim isimler var Ayrıca planla ilgili şok ses Kayıtları da var elimizde Fişlemeler var istersen onları da vereyim Tamam e, ver dinleyiciler Gerçekten yine şok olduk değer dinleyiciler e, Ama verme verme E ne oldu Ömerciğim e, Çünkü Güneş şu anda elimize e, Bir son dakika Kirmişol e, isimli bir darbe planı daha ulaştı Hayda e, Ben başka bir darbe planı daha gelmeden hemen e, Tirbüşon darbe planının e, ayrıntılarını vereyim Ama ama Ömerciğim abicim şey de olmuyor ya Ben bir benim darbe planını bir Hele bir anlatayım sonra sen ikili anlatırsın Yani Bu ne plansız bir yayın anlayış Ömercim ya e, Evet dinleyiciler Güneş'in verdiği Bilgiye göre en son gelen darbe planı Yayın balığı darbe planı e... Yok abicim ya Ne yayın balığı e, Ben bu ne plansız yayın anlayışı dedim ya Resmen uyduruyorsun şu anda Ya arkadaşlar ya ben niye zor duyuyorum bu arkadaşı Anlaşamıyoruz bir türlü <gülüyor> problem var ve dinleyiciler inanmayacaksınız ama şu an elime yeni bir darbe planı daha ulaştı Ömerciğim geç kaldın çünkü en son darbe planı şu an benim elime ulaştı planın adı da sinerji darbe planı Ömerciğim Sinerji darbe planı e, Doğru duydun sinerji darbe planı e, hatta elimdeki belgelere göre şu anda sloganı da mevcut e, Hemen okumak istiyorum sloganını Nedir? Ee, bir şey eksik o da enerji. Aramızda yok sinerji. Seninki yaptı bana alerji. Ee... Güneşciğim maalesef kesmek zorundayım. Çünkü çünkü şu anda elime bir darbe planı henüz ulaşmadı. Ya o zaman ne kesiyorsun sözümü kardeşim ya. Aa, ana. Ee, şok şok şok yok yok yok. Daha neler neler neler daha neler. Ne oldu? Ömerciğim, az önce elime bir darbe planı daha ulaştı. Ee, planın adı da tencere yuvarlandı kapağını buldu. Ya yani inanın dinleyiciler olmaz bu kadar diyoruz. Yani hakikaten cılkı çıktı ya. Hangi darbe ne içindi kim nedir karıştırdık ya Vallahi e, billahi ya. Ömerciğim süt içtim dilim yandı darbe planına göre önce bir... Bir dakika bir dakika ya tan... Ya güneşciğim, abiciğim ya darbenin adı tencere dibin kara seni kim yok tencere yuvarlandı. <gülüyor> <miydi ya> <gülüyor> Ömer'cim o eskidi bile ya yenisi az önce elime geldi. Adı da hırsızın hiçbir suçu yok darbe planı. Ee, şimdi Ömerciğim bu darbe planında darbe sonrası oluşturulacak geçici hükümet listesi bile var Ömerciğim. Ee, Nedir peki? İşte plana göre oluşturulacak hükümet listesi Başbakan Okan Bayülgen e, Maliye Bakanı Zekeriya Beyaz Milli Eğitim Bakanı Sivaslı Sindi Kültür Bakanı Ankaralı Turgut Aileden Sorumlu Bakan Gazeteci Ayşe Arman Devlet Malzeme Ofisi Müdürü Fatih Yürek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Kibariye Şoförler Federasyonu Başkanı e, Gazeteci Ahmet Hakan e, Trabzonspor Kalecisi Kenan Emir Zalioğlu İstanbul Valisi Erhal Güler Yüz. Etiler Muhtarı İsmail Türük Playlistlerden sorumlu genel müdür Emre Başer Facebook'tan sorumlu müdür Abdurrahman İkiz <gülüyor> Efendim liste böyle o zeyt geliyor hepsini sayamayacağım Perişan FM Perişan FM, FM, FM Türkiye Radyo'da Perişan FM şimdilik bu kadar Perişan FM Her gün çift saatlerde dünya, dünya radyoda. radyoda Yazan Ömer Pekin Oynayanlar Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapım Ömer Pekin Dinleyin dinleyiciler. <gülüyor> Ömer Pekin, Ömer <gülüyor> Töp Sadlı tek kişi gösterisiyle zihinleri törpülemeye devam ediyor. Bilgi için anse.com.tr anse.com.tr <gülüyor>